Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beri. Ben de Bu hafta sizlerle postapokaliptik yani kıyamet sonrası edebiyatını, sanatını, mevhumunu konuşacağız. Postapokaliptik anlatı insanlığı etkileyen küresel çapta bir felaket, hastalık, doğal afet, kıyamet, savaş ya da ekonomik burhan gibi olayların ardından yıkıntı halindeki bir dünyada yaşananları, olayları ve en çok da insanları anlatır. Bildiğimiz haliyle medeniyetin sonu. Ve ertesindeki maceralar post-apokalipti'nin esas konusudur. Birbiriyle çok iç içe geçmiş birkaç tane tür var. Bunlar tek bir tür olarak ortaya çıkmış ürünler değil. Anlatılar zaman içerisinde gelişip sınırları da daha belirgin, daha keskin hale geldikçe birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesela post-apokalipti'yi distopya ile karıştıranlar var. Ya da apokaliptik anlatılarla yani kıyamet anlatılarıyla karıştıranlar var. Ama kıyametten sonrası adı itibariyle de kıyamet ve kıyametin sonrasını kapsıyor. İşler düzene girip belli bir noktaya ulaştığı anda da bana sorarsanız o zaman distopya'ya dönüşebiliyor. Ya da yepyeni bambaşka fantastik karanlık bir gelecek projeksiyonuna, kehanetine sahip bilim kurgular şeklinde de anlatılabiliyor. Distopya anlatılarından belki de en kaba haliyle tanımlarsak kitlesel yıkım ve yıkım sonrasında kurulan farklı bir medeniyet olmaması ile Ayrıldığını söyleyebiliriz. Distopya'da çünkü birazcık da medeniyetin o zamanki koşullara ya da o zamanki insanlara göre yeniden şekillenmesi. Bambaşka bir bakış açısıyla yeniden kurulması, yorumlanması söz konusu. Postapokaliptik öykülerde, filmler ve oyunlarda genelde yıkımın ardından ortaya çıkan vahşi bir dünyada şaşkınlık içindeki kaza zedeleri, ben onları kaza diye tanımladım. Ve hayatta kalanları anlatırız, onların yaşadığı, dolaştığı arafı tanımlarız. Bazen de en çekici görünen yanı bu olur. Çünkü kendi hayatınızla bağdaştırabileceğiniz küçük küçük parçalar vardır. Her gün gittiğiniz markette ya da bakkalda gördüğünüz bir konserve kutusunu, aslında bir konserve kutusu olmaktan çıkıp sizi bir hafta boyunca yaşatacak bir e, kutsal bir obje haline geldiğini, uğruna insanların birbirini öldürdüğü, çiğnediği bir şey olduğunu görürsünüz. Bu nedenle de bu objelerin, hayatınızı kolaylaştıracak küçük şeylerin, Öbür tarafta yani kıyamet sonrasındaki bir dünyada bambaşka şekillerde, bambaşka önemlerde olduğunu görürüz. Bunun insanlarda da yansımasını görmek mümkün. Birçok hikayede özellikle üzerinde durulan şey kıyamet öncesinde sıradan insanların, tamamen hepimiz gibi toplumu oluşturan küçük insanların yaşantılarındaki büyük devasa değişiklikler olur. Mesela biraz önceki konserve örneğindeki ya da bir paket sigara örneğindeki gibi düşünün. Mad Max 3 filminde Tina oynadığı kraliçe karakteri, şehrin yöneticisi olan kadın karakteri daha önceden bir ilkokul öğretmeni olduğunu söyler kıyametten öncesinde. Ve kıyametten sonraki dünyada hem hayatta kaldığı için hem de bir şehri yönettiği için aslında bir şekilde mutludur. Bu yaşananlara da bir şekilde müteşekkirdir. Zaten bu çatışmada sizi bambaşka... Duygular içerisinde bırakır. Yani oradaki insanlara daha evvelden nasıl tanımlıyorduk? Kazazede diyorduk mesela. Bu sefer mutlu ve hayatta kalmış insanlar şeklinde de bir başka boyuta taşır. Bu işin bu kadar ilgi çekici olması gerçekten insanı düşündürüyor. Dünün korkunç dini anlatıları, özellikle insanları hizaya çekmek için kullanmış olduğu bu konular, bu hikayeler bugünün özellikle kültürümüzün, Popüler kültürün çok ciddi bir eğlence kaynağı, bir aracı olmuş vaziyette. Neden bu kadar ilgimizi çekiyor diye şey yapıyoruz. Bunu sadece bir empatiyle, bizim başımıza gelseydi ne olurdu falan gibi yaklaşımla doğrulamak pek mümkün değil. O birazcık havada kalıyor tanım olarak. Bir defa eğlenceli, özellikle insanı bambaşka karanlık bir dünyaya götürdüğü için, tamamen yeni şeyler verdiği için ilgi çekici bir konu. Bahsetmiş olduğu şeyler ve buluşları itibariyle de insanlar... Farklı düşünmeye de sevk oluyorlar bir yerde. Kıyametten sonrasıyla alakalı anlatılan hikayeler yeni şeyler değil. Bunlar özellikle tarih boyunca hatta dini kitaplar içerisinde, değişik dinler içerisinde kodlarını görmek mümkün. İlk kıyamet sonrası anlatı benim aklıma gelen Adem ve Havva'nın hikayesi aslında. Onlar yaşadıkları var olan bir düzenin bu kutsal ve artık en son raddesine ulaşmış güzel bir düzeni. Kovularak terk etmek durumunda bırakan kişiler ve dünyaya ilk an indikleri anda yaşadıkları olaylar, 40 yıllık kadar yaşadıkları rivayet ediliyor değişik şeylerde, dinlerde karşılaştıkları şeyler. Tufandan sonra hem Utna Piştim'in çocuklarının hikayesi ya da bizdeki daha yakın olduğumuz dinlerdeki Nuh'un çocuklarının dünyaya yayılması hikayesi. Kabilin kovulması hikayesi bizde çok fazla bilinmez ama özellikle Hristiyan ve Yahudi kökenli şeylerde, anlatılarda, o toplumlarda çok yaygın. Kardeş Abil'i öldürdükten sonra sürülen Kabil'in başına gelenler aslında bakarsanız yok olmuş bir dünyanın ya da belki de hiç kurulmamış kıyamet yaşanmış bir dünyanın içerisinde gezinen bir kişi gibi duruyor. Lut'un macerasından gene kıyamet anlatılarında bahsetmiştik. Lut peygamber ve kızları Sodom ve yok edildikten sonra kıyametten geriye kalan tek insanlar biziz diye düşünerek dinin tamamen yanlış olduğunu defalarca bildirmesine rağmen babalarıyla cinsel ilişkiye girip çocuk yapıyorlar. Bu da aslında oradaki o devasa dönüşümü ya da bambaşka hayatta kalan insanların bambaşka şekilde varlıklarını sürdürmeye çabalamalarını gösteriyor. Kıyamet sonrası meselesini düşündüğümde Örneklerine baktığımızda aslında bir yandan yoğun bir şekilde bir kategorizasyon çabası, demin Galib'in de belirttiği gibi edebiyatta, sinemada her zaman bir kategorizasyon çabası mevcut olan bir kavram. Fakat anlattığımız pek çok şey gibi, yani vampirin ghoul'dan gelmesi gibi, hayaletin de aslında aynı yerde durması gibi, zaman içinde birbirinin içine geçmiş pek çok hikayenin bir araya gelmesi, birbirini etkilemesi sonucu geldiğimiz noktayı gösteriyor bence. Ve o yüzden de bu kadar kesin ayrımlar yapmak da bir yandan da zor. Kıyamet sonrasının nerede başladığı ve nerede bittiği bir tartışma konusu olmasına rağmen o kadar da açık değil. Aynı zamanda dünya çapındaki kıyametler, demin bahsettiği mesela galibin dini kaynaklardaki kıyametler kendi yaşam alanlarındaki küçük Kıyametler aslında ama onlar için dünya orası olduğu için bir anda dünya çapında bir kıyamet gibi anlatılıyor. Ya da ortalıkta bilinen başka bir uygarlık olmadığı için aynı şekilde görünüyor. Oysa biz bunu bu kısıtlamayı yapmazsak çok daha yoğun bir incelemeye girebiliriz kanısındayım. Kısıtlanmış alanlarda oluşan kıyametleri de anlatan pek çok eser var çünkü. Ve bunlar da yaşayan insanlar açısından birer kıyamet ve kıyamet sonrası. Yaşam. Durum böyle olunca gözümüzü açıyor bu kıyamet meselesi. Batı özellikle edebiyat ve sinema alanında kıyametten gerçekten çok korkuyor. Geçtiğimiz bölümlerde belirttiğimiz gibi bir yandan kıyameti diğerlerine yaşatmış taraf olarak en çok onlar korkuyorlar. Bir yandan bunu görüyoruz. Bir yandan da ben Türkiye'de aslında kıyametten o kadar da Korkulmadığını, kıyamet sonrası diye bir kavramın batılı bir kavram olarak hayatımıza girip eğlencelik olduğunu ve izleyip acaba böyle olsa ne olur? Ha <gülüyor> ha olurdu olmazdı diye geçiştirip gittiğimiz bir kavram olduğunu hissediyorum. Bunun sebeplerini de tartışmak gerektiğine inanıyorum. Bu söylediklerimi söylemekteki amacım da aslında bir yandan 28 gün sonra gibi sadece İngiltere'yi kapsayan bir zombi istilası kavramının Post apokaliptik yani kıyamet sonrası olarak düşünülebilmesi. Los Angeles'tan, New York'tan kaçış filmlerinin keza o şekilde düşünülebilmesi. Bir yandan da bütün dünyayı kapsayan Mad Max örneğinde inceleyeceğimiz en azından Mad Max 2'den sonra daha e, oturmuş bir e, post apokaliptik dünya hayali. Şimdi Türkiye'de neden kıyamet sonrasını e... Konuşmuyoruz, düşünmüyoruz, korkmuyoruz veya bu konuda herhangi bir şekilde endişe duymuyoruz. Bir kere sanırım e, bizlerde coğrafya itibariyle ve geçmişimiz itibariyle mi, tam olarak emin değilim. Ama bize bir şey olmaz yanılgısı var bizde. Şimdi sokakta adama araba çarpar. hani Evet üzülürsün, bir empati kurarsın ama hep aklının bir köşesinde bana bana olmaz bu şey vardır. Ya bizde kendine kondurmama gibi bir alışkanlık var. Kaderciliğin de getirdiği bir şey belki. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kaderimde varsa, alın yazımda varsa olur ama tabii bir yandan da işten içe şey diye düşünürüz. Ha, bana olmaz bu. Ha olduğu e, andaki tepkimiz ne olur? Her her birimizin tepkisi muhakkak farklı olacaktır. O çevremize yetiştiğimiz ve aldığımız terbiyeye vesaireye muhakkak bağlı kalacaktır ama Genel olarak böyle bir şeyimiz var bence. Bence bizim e, Türkiye olarak bakış açımız çok çocuksu. Yani bunun kadercilikle falan alakası yok artık. Biz ne olduğunu farkında değiliz. Ne olabileceğinin de farkında değiliz. Sahip olduklarımızda, kaybedebileceklerimizde, kaybettiklerimizde yeri geldiğinde bilmiyoruz, tanımıyoruz. Farkında değiliz diyeceğim tek şey o yani. Biz daha önce bunları yaşadık, bunları gördük. Gencecik yaşımızda biz bile hayatımızda birkaç tane ekonomik buhran, ondan sonra kocaman bir afet, 7.9 şiddetinde bir deprem ve depremden sonrasında gördük. Benim o gün gördüğüm, özellikle 17 Ağustos depreminde o gece saat 3-3.15 itibariyle gördüğüm, yarı çıplak insanların ne olduğunu tamamen şaşkınlık içinde ne olduğunu farkında olmadan sokakta sağa sola gitmediler. Ve ertesi sabah da o... Yıkılma tehlikesi olan evlerinin altında, üstünde, belki içinde yatıyor olmalı. Yani şöyle düşünün bahçede yatıyor insanlar. Bahçede yalnız evin devrilebileceği tek yer var o da bahçe. Ve bunun da farkında değiller. Yani Türk insanının konuya yaklaşımı birazcık fazla çocuksu diye düşünüyorum. Anadolu yakasında insanların çoğunun sahile kaçmaları gibi zaten yani sonradan kurulmuş ve ilk çökmesi ihtimali olan sahil yolunda gecelemeleri, sabahlamaları da Buna evet. iyi bir örnek olabilir. Bazen de şöyle düşünüyorum şimdi Kurtuluş Savaşı'nı düşünecek olursak aslında bu da bir büyük bir felaket. Yurdun evet. her tarafı işgal altında ve sen canını dişine takarak savunuyorsun bir memleketi ve sonunda kazanıyorsun. Acaba diyorum bu kazanmışlığın veya bu olağanüstü durumda göstermiş olduğumuz kahramanlığın getirdiği bir özgüven midir? Ben ondan olduğunu düşünmüyorum. Aslında bakarsanız Kurtuluş Savaşı fena bir örnek değil. Kutuluş Savaşı'nı biz istila edebiyatıyla beraber de karşılayabilirsin. O da çünkü küçük bir kıyamet. Kutuluş Savaşı'nın ilk başlarında insanlar işgal ediklerinin, istila ediklerinin çok fazla farkında değil. Hala tartışmalar sürüyor. Olayın ciddiyetini anladıkları, kavradıkları andan itibaren de iş değişiyor. Şimdi esas tepki o depremin gerçek olması. Ondan sonra işte artçı depremler gelip insanlar tekrar ölmeye ya da binaların içinden kişileri çıkartmaya başladıkları anda... ...depremin ciddiyetini kavradılar herkes. Ona göre önlemler alındı, evler kontrol edildi. Yani gündem maddesi oldu ve insanlar kendi aralarında konuşmaya da başladılar. Bir şekilde bilinçlendiler. Ama işte şey öyle değil. Başlarda ilk andan itibaren kesinlikle böyle değildi. Kavramak için biraz zaman gerekiyor. Çünkü düşünmüyorsunuz, çok fazla içselleştirmiyorsunuz bu şeyleri. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diye konuşmuyorsunuz. Zaten yeri geldiğinde de bu tarz şeyleri konuşmak bazen dalga geçilme konusu oluyor. Yani dalga konusu oluyor. İnsanlar o yüzden dediğin gibi hem kondurmuyorlar ama o birazcık şımarıklık. Kıyameti anlatırken özellikle bahsettiğimiz hayal kırıklığı ya da şaşkınlık gibi iki tane kavramdan bahsetmiştim. Bu devasa olayla, olguyla karşılaştığı zaman insanların içine düştükleri ruh hali. Türkiye'de bunu çok net olarak görmek mümkün. İnsanların çok ciddi bir şaşkınlık içerisinde kalıp neredeyse ölmek için kendilerini hani sahillere atması, ...ondan sonra yıkılan binaların altına geçip yaşamaya çalışmadır gibi... ...birazcık da günüş demeyeyim ama trajik şeylere yol açacağım davranışlara yol açacağını da düşünüyorum. Bizim buradaki kıyametten sonramız çok daha acı olacak ben öyle düşünüyorum. Yani alt yapı yok, bir şey yok ya zaten. Ya muhakkak öyle ama ben gene de hani Kurtuluş Savaşı'nda küllerimizden bir kere doğduk. Depremde ki Arda'da bir de Düce hmm. Depremi var, Ardından Van evet. Depremi var... ...ve sürekli felaketler olmaya devam ediyor... Bunlarda da hep küllerimizden doğduk bir şekilde ayakta kalıyoruz hı hı. ve devam ettiriyoruz yaşamımızı. Hani bunun verdiği biz nasıl olsa başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde biz bunu da atlatırız cesareti var diye düşünüyorum. Biraz naiflik olarak düşünüyorum ben ama. Evet <gülüyor> yani bu şey... noktaya geldiğimizde hani Kurtuluş Savaşı örneği tabii ki bir yerde duruyor ama bugün geldiğimiz noktada depremle birleştirdiğimizde bunları bağladığımızda daha çok cahil cesaretine benziyor bu. Peki gelelim kıyamet sonrası biz sizin için ne ifade ediyor? Kıyamet sonrası yaşam nerede başlar, nerede biter? Hepimizin günlük yaşam var ya, yani dünyanın kendine ait bir günlük yaşamı var. Bence bu günlük yaşam global olarak bozulduğunda, sekteye uğradığında, bir felaketle karşılaştığında işte o anda aslında felaket sonrası veya işte kıyamet sonrası benim, bana göre başlamış demektir. Diyelim ki uzaylılar geldi. Başladılar bombalamaya. Birinci adım. Senin zaten bildiğin dünya o anda bitti. İletişimin kesilecek, elektriğin kesilecek. Kendini korumak için bir barınak arayacaksın. Bir yere saklanmak isteyeceksin. Bunlar senin günlük hayatta yaptığın şeyler değil. Burada bir mücadele başlıyor. Bana göre mücadelenin başladığı an zaten kıyametin ertesinin de başladığıdır. Peki bu, ben, bu şeyi merak ettiriyor bu söylediklerin. Uzaylıların gelmesine gerek yok bu, bunun benzeri bir olay olması için. Herhangi bir savaş anı da o zaman başka bir ülke burayı işgal etmeye kalkarsa ve sen saklanmak zorunda kalırsan, bombalanıyorsan bu post bir dünyaya dönüşüm anlamına mı gelir? E, tabii ki çünkü... Senin her günkü yaşamın artık yok. Senin alıştığın hiçbir şey eskisi gibi sağlanmayacak sana. Sen belki önüne gelen şeyi sen artık bulmak için canını dişine takmak zorunda kalacaksın. Hayatta kalmak için bir kere büyük uğraş vereceksin. Hele hele bir savaş esnasında ölümün nereden geleceğini asla bilemezsin. Yani kişisel olarak, hani dünya olarak belki hani farklı düşünebilir evet dünya olarak... Kıyamet sonrası çok daha farklı ama kişi bazında, kıyamet sonrası mücadelenin başladığı ve rutinin değiştiği andır. Bence meselenin kıyamet sonrası diye tanımlanması için önce kıyametin olmasının gerekli olduğuna inananlardanım ben de. Yani bugün bildiğimiz uygarlığın bölgesel olabilir bu. Bütün dünya çapında olmasına gerek yok yine insanların başına geliyor ama bu uygarlığın yok olması bugünkü sistemin hiçbir şekilde çalışmaması ve o çalışmamanın sonucunda toplum düzeninin bozulması insanların o toplumu yeniden kurma çabaları bende daha çok kıyamet sonrasını anımsatıyor. Ben e, kitlesel yıkımın hatta yani küresel yıkımın olması gerektiğini şey yapıyorum yani bir şeye kıyamet sonrası diyebilmek için gerçekten küresel kocaman bir kıyametin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Bölgesel'e de çok katılamıyorum çünkü insanlar o zaman birbirlerine elde var olan medeniyeti paylaşarak aynı olguları, sahip oldukları o teknolojik gelişimi, medeni gelişimi vererek, işte borç vererek, işte destekleyerek, teknolojik ya da işte sosyal altyapıları kurarak tekrar dünyanın yaşamasına devam ettirebilirler. O bölgeyi tekrar hayata döndürebilirler. Fakat kıyamet dediğimiz anda eskinin tamamen yıkılmasından bahsediyoruz biz bu. Biz bu yani biraz önce verdiğimiz örnekler belki de terminolojik olarak hatalıydı ama sonuç itibariyle yaşanan küçük diye başında küçük dediğimiz için küçük kıyametler örnek vermesi açısından anlamlıydı. Deminki örnekler <gülüyor> konusunda kesinlikle hak veriyorum sana ama benim bölgesel demekteki derdim 28 gün örneği gibi ya da New York'tan kaçış örneği gibi elimizdeki örneklerle eşleştirmekti. Yani dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz ama o adada bir kıyamet kopmuş. Ve biz bunu takip ediyoruz. Şimdi bu kıyamet sonrasını anlatmıyor mu? İşte kıyamet sonrası derken orada birazcık umutların ortadan kalkmış olması ve insanların hayal kırıklığı içerisinde gezinmesi olarak şey yapıyorum. Yani bir kurtarıcı beklemekten bahsediyoruz. Ee, İngiltere'ye müttefiklerin bir şekilde gelip e, orada düzeni yeniden sağlaması 28 gün sonra hikayesinde olduğu gibi. O aslında tam olarak kıyamet sonrasını karşılamıyor sadece bir felaket sonrasını karşılıyor. Yani orada kelime manası itibariyle de bir değişiklik, bir geçiş var. Tabii ki felaketler ve onu yaşayan insanlar, felaketlerden kaçan mülteciler bunların yaşantıları post o sevdiğimiz, gözümüze hoş görünen çevresini tasarlıyor. Yani estetiğini oluşturuyor. İnsanlar bir önceki gün sahip oldukları elbiseler yerine bambaşka şeyler giyiyorlar. Ya da işte ne bileyim aynı elbisi çok uzun süre giymek zorunda kalıyorlar. Bu da, içinde Bu dediğin de çok güzel. Bizi zaten döngüyle Berlin dediğine getirdi. Yani kişisel algıya getiriyor. Sonuçta 28 gün sonra da ya da New York'tan kaçışta dışarıdan bir yardım bekliyorlar. Ama yardım geleceğini de bilmiyorlar. Çünkü öyle bir o tarafa doğru oradan gelen bir bilgi olmadığı zaman sen bütün dünyanın yok olduğunu varsayıyorsun. Ona göre yaşamaya başlıyorsun ama çok kişisel bir şey. Ama çıkışın olduğunu ya da dışarıda bir şeyin olduğunu biliyorsun. Benim gözüme gelen böyle yani gözüme hoş görünen bütün postapokaliptik hikaye ve filmlerde insanlar hep bir şeyleri arıyorlardı. Yani bir ihtimal bir şey kalmış mıdır? Bir kenarda işte yaşayan bilim adamları tekrar teknoloji medeniyeti geri getirecek bir aşı ilaç buldular mı? Teknolojik bir şeyleri koruyabildik mi falan diye. Fakat benim gördüğüm o beğendiğim postapokaliptiklerin hepsinde hüsranla bitiyordu. New York'tan kaçışta insanlar New York'tan kaçamıyordu. Zaten espri orada ama dışarıda Bilinen bir dünya var yani bir umuttan fazla bir şey o gerçekçi bir şekilde elle tutulur bir şekilde bir yaşam ya da eski medeniyet devam ediyor gibi bir his var. O dengeler çok zorluyor insanı çünkü iç içe geçiyor. Yani biz şeyi, otomatona mesela baktığımızda Antonio Banderas'ın yakın zamandaki bir filmi bir şehirde bir düzen kurulmuş ama güneş patlamalarından kalmamış. 20 milyon insan kalmış dünyada onlar da küçük bir şehirde. Düzeni korumaya çalışıyorlar hesapta duvarlarının arkasında ama dışarıda insanlar var. Onları da dışarıda tutmaya çalışıyorlar. Bir yandan da robotlar yapay zeka geliştiriyorlar ve bununla uğraşmaya başlıyorlar. Şimdi burada umut kimin için var kimin için yok. İçeridekiler ve dışarıdakiler meselesi de böyle ortaya çıkıyor. Sen şeyden bahsettiğin için yapay zekadan bahsettiğin için söyleyeceğim. Yapay zeka belirgin bir felaket yok yani sadece küresel ısınma sonucu bir doğurganlığın bitmesi var yani yavaş yavaş insanlığın yok olmaya doğru gidişi var yani bildiği dünya tamamen değişmiyor ne yapıyor onun yerine robotlarla doldurmaya çalışıyorlar her şeyin bir robotu var hatırlarsanız orada yok eğlencenin bir robotu var işte hizmetin bir robotu var işçinin bir robotu var yani dünya yok olmuş değil Herhangi bir kıyametle kopmuş değil. O an için yani bizim söylediğimiz. Şöyle diyelim aniden ortaya çıkar, ıı, çıkıveren bir kıyamet değil. Yani bir anda işte göktaşının düşmesi gibi veya işte Tosun ailelerin oluşup bir anda bütün ıı, dünya üzerindeki ıı, karaları kaplaması gibi falan. Yani bu şekilde bir şey değil. Zaman içinde gelişen bir kıyamet diyelim. Ama ıı, sonucu ne? sonucu insanlığın yok olması. Zaten filmin sonunda da bir tek. Anlıyoruz ki bütün insanlık yok olmuş. Robotlar yeni bir form almış ve bu formun sonucunda da işte insanlarla ilişkisi olan çocuk robotu buluyorlar. Ondan hem bilgi alıyorlar hem de onun en son isteğini yerine getiriyorlar gibi bir takım sorgulamalar da var. Hani insanlık yok olmuş ve insanlıktan kalan en son iz bir robotun hatıraları gibi bir Orada, şey evet, Ama bu da şey bir şey yani bu da kıyamet sonrası. O bu küresel bu kez, ısınmayla oluyordu galiba bu, değil mi bu? Küresel ısınmayla. Yani. Spielberg'in Artificial Intelligence bu. Kaç? 2002 evet. miydi? Hmm. Daha mı eskiydi? Ben üniversitedeydim galiba. Ben de hatırladım. 2000-2001 gibi bir şey olabilir. Ya oradaki durum birazcık küresel ısınmayla yaygın bir şekilde olmasıydı. Çocuğu çünkü birkaç yüz sene sonra buluyorlardı galiba. Doğru mu? Öyle bir şey yani büyük, büyük zaman sıçraması Yanlış var. hatırlamıyorsam bin sene kadar sonra bir şey oluyor. Yanlış da olabilirim bir şey yapmam lazım. Evet evet büyük anı. bir zaman. Anı. Çok büyük bir zaman geçiyor. Evet. Ee, evet. Yani çocuk zaten o mavi melek evet, e, ha, heykelini ya. bulmak için işte gördüğü şeyi bulmak için e, okyanusun derinliğine kadar iniyor orada zaten donup kalıyor. Evet evet o da Piyo Pinokyo'dan bir rekonstrüksiyon bir hikayeydi hoştu. <gülüyor> Şimdi biz aslında buradaki cevapları ararken şeye bakmalıyız. Kıyametin türlerine hani bahsetmiştik ya belki programda. Ne şekilde olacağı ve olma şekli itibariyle de işte hangi zaman aralığında bulunacağı. Şimdi nükleer silahlar ve nükleer savaş atıyorum belki de 15 dakika sürecek. Yani birçok bilim kurgu öyküsünün açılış yaparken böyle girizgahta direkt olarak vardı. Sadece 15 dakika sürecek ama yani taş üstünde taş kalmayacak büyük ihtimalle. Yani insanlarda bir tane iki tane değil devletlerde binlerce düşük ders silah ve binlerce hedef var. O şekilde, öbür türlü salgın salgınların ne hızla geçtiğini görüyoruz ediyoruz. Bunun paniklerini de yaşadık kuş gribini, domuz gribini. Bir tane film vardı, Contag Contagion diye. Hı hı. Orada mesela ne kadar hızlı yayılabileceğini, bulaşma hı. çevirisi bulaşma mı oluyor? Tam evet, evet. Türkçe'si. Yayılım. Yayılım veya işte hı hı. bulaşma hızını anlatıyor. Hı hı. Oradaki çaba da işte ilk hastayı bulmak, yani ilk Bulaşan evet. kişiyi bulmak. Film öyle güzel. Ben çok beğendim şu acıdan beğendim. Yani yavaş yavaş olur bize gelmez işte dünyanın öbür ucunda olmuş bu hastalık. Biz nerede orası nerede dememek lazım. Evet. Orada ta dünyanın öbür ucundan bu tarafa o hastalığın nasıl geleceğini çok güzel gösteriyor. Peki diyelim bitti. Yıkıldı ve birileri yeniden bir hayat kurmaya mı çalışıyor yoksa sadece kişisel olarak var olmaya çalışan insanlara mı dönüşür? Bu insanlar dediğin gibi bir okul öğretmeninden bir şehrin yöneticisi kraliçesine mi dönüşür? Bu sorgulamalar da var. Bence ilk önce tabii ki hayatta kalmaktadır esas iş. Yani ilk önce hayatta kalacaksın ki sonrasını düşünebilesin. Hayatta kalmayı garantiledikten sonra insanoğlu muhakkak ve muhakkak bir toplumun içine girmek isteyecektir. Kendi gibi olanı arayacaktır yani. Ya diyelim ki bakıyorsunuz çevrenizde kimse yok. Canlı, canlı birini ararsınız. Muhakkak ararsınız. Yani gittiğiniz her yerde canlı biri var mı, sizin gibi kurtulan biri var mı? Buna muhakkak bakarsınız. Çünkü bana göre insan yalnız bir varlık değil, yalnız kalabilecek bir varlık değil. Onun Sokrat söylüyordu galiba. İnsan sosyal bir hayvandır diye. Evet ama biliyorsunuz sosyalliğin de bazı çeşitleri var. Geçmişe dönecek bazı bakış açıları da olabilir. Yani çeteler halinde gruplaşıp düzenli bir oturmuş hayat yerine yeniden istila edip soyup çalıp kısa sürelerle kendi paçanı kurtarıp düzenli insanların düzenine müdahale ederek yaşamaya çalışan grupların oluşacağı fikri de e, pek çok Kıyamet sonrası filminin ortaya çıkmasının sebebi. Tabii ki muhakkak yani bir düzen kuracaktır. Bu hani ilk önce tek kişi, sonra ufak topluluklar, ondan sonra daha büyük topluluklar. Yani bu zaten dünya tarihine bakarsanız hep bu şekilde gelişmiş. Ama şu var. Şimdi bir felaket yani felaketin ne tür bir felaket olduğuna bakar. Eğer hala yönetici grubundan yani dünya üzerinde yönetici gruplarından işte ülke başkanları veya işte e, ülkeyi yöneten gruptan birileri kaldıysa ve bir iletişim varsa o da tabii çok önemli. Arada bir iletişim kurulabiliyorsa. Ve onların yönettiği kollar da çalışıyorsa, çalışıyorsa yani güvenlik güçlerine dair bir şey kaldıysa. Kaldıysa ha evet o zaman ne olur? O zaman ilk önce bir toparlanma olur. Çok olağanüstü önlemler alınır. Belki bir izolasyon, ilk önce bir izolasyon, ondan sonra bir kontrol vesaire şekli yavaş yavaş toparlamaya başlar. Ama eski düzen olur mu? Yani demokratik, parlamenter sistem vesaire yerine bu diktatörlüğe kadar gidebilir veya imparatorluğa gidebilir veya krallığa gidebilir. Her yere gidebilir veya eski toprak ağalığı durumuna da düşebilir. Herkese bir yer yerler gösterirler işte. Ona göre bir şey de olabilir. Ama önemli olan burada neyin çalışıp çalışmadığı? Ha, bir düzen yoksa yani ne kadar uzun sürersin bir kaos eninde sonunda bir şekilde düzeni bulur diye düşünüyorum. Evet. Ben baktığım zaman postapokaliptikte tanım itibariyle kanunun falan ortada kalmayacağını görüyorum. Çünkü kanunun kalmadığı durumlar anlatılıyor. Kanun koyucu, kanun uygulayıcı ya da idari mevkilerde bulunan insanların Birincisi ortadan kaybolmaları. Kaybolmak derken bir yerde ölüp gitmeleri de olabilir. İkincisi kendi yaşamlarına dönmeleri. Sonuçta o idari mekanizmanın başında da bulunsa o kişiler o yöneticiler insan sonuçta. Kendi aileleri, kendi çıkarları şeklinde ilerleyebilir. Üçüncüsü de yozlaşma. Şimdi bu kişiler ayakta kaldı, ordu polis vesaire oldu ama ne niyetle kullanacaklarını ya da otoriteyi ne şekilde nasıl söylemeli pratikleştireceklerini bilmiyoruz. Yani bunun uygulamalarıyla alakalı şey yok. Bir de Pek hümanist bir yaklaşım olmayacak ya da insandan çok fazla beklemeyen bir şey olacak ama e, bu tarz travmaların yaşa travmaları yaşayan insanların çok agresif toplum hayatını ya da ahlaki kuralları destekleyen takip eden kişiler olacağını pek düşünmeyin diye düşünüyorum. Mesela bu söylediğinle ilgili de beni şaşırtan meselelerden biri Mad Max birinci filmdir. 1979 yılında çekilen bu filmde polisler Mevcuttur. Ve avukatlar vardır, mahkemeler vardır. Biz bunu görürüz. E, araçlar çalışmaktadır. Yani biraz kırık, kırık dökük ortamlar olsa da aile düzeni vardır. İnsanlar bir yerden bir yere yolculuk etmektedir. Otobanlar mevcuttur, çalışmaktadır vesaire. Mad Max post apokaliptik deyince ezberden gelen ilk filmdir. Akla gelen ilk filmdir. Ama e, insanlar hep ikinci filmde tanıdıkları için Mad Max'i. Esas Mad Max'in başladığı şey ikinci film Yol savaşçısı diye zannederler. Evet yani zaten e, o sonradan kurmuştur ama şey de değildir doğrudan reddedebilmemiz de mümkün değil çünkü bütün kanıtlara sahip değiliz. Siz bir anda 1979 yılında Avustralya'nın kötü ekonomik durumu fena haldeki düzenin bozulmuş bir kasabasında da böyle bir hayatın yaşanabileceğini varsayabilirdiniz. Evet. Ama bir yandan da ikinci film ortaya Birinci filmi de dahil ederek benzenin bittiğini, petrolün kalmadığını ve bunun, bunun sonucunda çıkan savaşların ardından Max karakterinin oluştuğunu anlatarak bizi bir düzene sokuyor. Evet. Ama birincisi biraz da senin de daha ver söylediğin gibi western tarzıyken modern bir westernken ikincisi gerçekten postapokaliptik duruyordu. Çünkü e, ekonomik buhranla sonuçta kıyameti felaket değil de kıyameti yaşamış bir dünya üzerinde konuşuyordu. O kadar kuru olmasını da sadece Avustralya'nın kurak iklimine falan bağlamayalım. Orada büyük ihtimalle doğal kaynaklarda da sıkıntı var. Su falan da kayboldu. Zaten yani sadece ekonomi değil hepsi birbirini götürüyor. Belki de daha sonra daha önceki örneklerini sinemada şimdi birebir hatırlamıyorum. Ama <gülüyor> ilk örneklerinden olduğunu zannediyorum. En başta siyah beyaz görüntülerle petrol ve çeliğin düzeni vardı. Sonra petrol bitti, ekonomi yıkıldı, savaş çıktı. İki büyük kabilenin bu muhteşem savaşının ardından da uygarlık yok oldu diye anlatan bir ses bize anlatıcı siyah-beyaz savaş ve düzenin bozulma görüntüleri arasında bir giriş yapıyor. Ve Meksi de bu düzenin içinden çıkmış bir yol savaşçısı olarak tanıtıyor. O yüzden de bu aslında ilklerden biri sanırım. Evet. Ama edebiyattaki örneklerine baktığınız zaman birazcık daha umut dolu bir şey oluyor. Çünkü sinemada özellikle postapokaliptik işlendiği dönemlerde kahramana ya da kişiye insanın e, psikolojik durumuna yaklaşım birazcık daha anti kahraman gibi kendi içine dönmüş, dünyaya küsmüş bir kahramanı daha çok severek nasıl derler benimsiyor. Eee evvelki örneklere baktığınız zaman bir şekilde hayatta kalmaya çalışırken dünya üzerinde ne olduğunu anlamaya çalışan insanlarla karşılaşıyoruz. H.G. mesela Dünyalar Savaşı biraz daha kıyameti anlatıyor ama oradaki kişi hayatta kalırken, başkalarına yardım ederken, ediyorken Mad Max'in mümkün olduğunca insanlardan kopuk, kendi hayatına sadece işte köpeğini dahil edip, yaşayıp sürüp gittiği bir şeyden bahsediyoruz ve benzin için insanlarla iletişim kuruyor. Yani Alışveriş ölçütünde tutuyor insanlarla ilişkisini. Zaten kendi ailesini kaybetmiş bilmem ne. Zaten tabi oradaki en önemli sebep bir yandan bunalımdaki bir adamı yani ilk filmde karısını ve çocuğunu motosiklet çetesine evet. kaybetmiş. Onların ölümünün ardından Mad Max olmasının sebebi o. Yani o yalnızlığı seçiyor insanlardan uzaklaşıyor. Çünkü zaten adam baştan sona 3 film boyunca depresyonda. Evet çok fazla şeyli değiller ama yani umut dolu ya da görev alan lider pozisyonunda... İnsanlar için bazı şeyler, yükümlülükler, sorumluluklar alan kişiler gibi görünmüyorlar. Ki başta Hollywood olmak üzere bu hakim egemen sinema da bayılıyor o tarz kahramanlara. Orada çünkü büyük bir dönüşüm var. Kendini düşünen adamdan bir anda sorumluluk sahibi insana, kahramana dönüşüyor belki. Ama biraz ucuz numaralar gibi sanki Biraz geliyor. Mahşer adlı eserinden bahsedelim. Bu eser bir kıyametle başlar bir e, virüs salgınıyla. Hemen virüsün virüs salgınının ardından hayatta kalanlar yavaş yavaş to toplanmaya başlar. Ve bir süre sonra görürüz ki bunlar iki gruba ayrılır. İyiler ve kötüler, akıl hastaları, kriminaller... Kötü kalpli olanlar, psikopatlar bunların hepsi Randall Flagg adında şeytanı temsil eden bir adamın çevresinde toplanmaya başlar. Hatta bu adam bizzat kendi toplar bazılarını. Onun hemen karşısında iyiler vardır. Biraz zaten romanın kendisi kıyamet ve kıyamet sonrasını anlatmakla beraber paranormal ve fantastik öğeleri de içeriyor. Şeytanı temsil eden Randall Flagg'in tam karşısında Abigail Ana vardır. Bu zenci, yaşlı bir kadındır. Ve iyi olan tarafta bu kadını bulmak için yola çıkar. Bir süre sonra görürüz ki iyiler ve kötüler farklı yönlere iki kişinin etkisi altında toplanmaya başlarlar. Biri Randall Flagg, biri de Abigail Ana. Tabii yol boyunca ve gittikleri yere, yere ulaştıklarında da Görürüz ki iyilerin içinde de hala kötüler durmaktadır ama sorgularız gerçekten diğer tarafa geçecek kadar kötü mü? Kötü tarafta da aslında öbür tarafta olsaydı iyi olabileceğini düşündüğümüz kişiler de vardır. Yani bir anda sorgularız hani gerçek kötü ve gerçek iyi aslında gerçekten ayrılmış mıdır? Yani hiçbir zaman o kadar siyah beyaz değil gri bölgeler var o da onu anlatıyor tahminen. Bu kıyamet sonrasında gördüğümüz şey yani bize anlatmak istediği anladığım kadarıyla yazarın dünya muhakkak yeni bir düzen kuracaktır. Fakat bu düzen belki de siyah beyaz olma yani iyi ve kötü taraf şeklinde birbirine mücadele eden iki grup olacaktır. Yani yazarın bakış açısı bu. Şimdi böyle yola düşme meselesini söyleyince ben hemen biraz daha yakın zamana gelmek istiyorum. 2006 yılında bu Cormac McCarthy'nin yazdığı The Road diye bir roman var. Tam klişe, post-apokaliptik bir dönemi anlatır. Daha sonra 2009'da da John Hillcoat'un yönettiği filmi de olmuştur. The Road'da bir baba oğulun dünyadaki bütün düzen yok olduktan sonra ki yaşama savaşlarını biz izleriz yol üzerinde. Sürekli ilerlemek zorundadırlar çünkü... Diğer insanlar büyük bir tehlikedir. Açlık en büyük tehlikedir. Yiyecek bir şeyler bulmak zorundadırlar. Ve biz bir yandan da, da yiyecek bir şey bulunamadığı için insanlar birbirini yemeye başlamıştır. Yam yamlık dünyanın o bölgenin en azından en önemli sorunudur. Sürekli havanın kötü olduğu, bitkilerin yok olmakta olduğu artık kalmadığı, ağaçların kendi kendilerine çöktüğü, hayvanların ortadan kalktığı... Böceklerin dahi yaşamadığı, artık biteceğini düşündüğünüz ama her şeyin biteceğini düşündüğünüz halde de devam ettiğiniz karamsar bir hayatı anlatmaktadır. Kavramsal olarak çok derin ve güzel bir hikaye. İşlenişi ayrı bir tartışma konusu. Yani biraz içinizi yorsa da filmi de iyi oyuncular sayesinde ilginç bir şekilde işlenmiş. Yakın zamanda bir şey oldu. Özellikle anlatılarda yeni bir dönemece girdik. Yani şey noktasında değiliz, daha evvelkiler gibi nükleer savaş olacaktı, kaynaklar tükenecekti, işte ekonomik buhran olacaktı falan gibi. Yaklaşımlar birazcık aslında güncelliğini ya da inanılırlığını yitirdi insanlar bir şekilde. Senin biraz önce anlattığının başka bir versiyonu var. Mesela Stakeland. O da 2010-2011 yapımı olması lazım. Ama bayağı vampirliydi bunun. Evet. İki tane... Hatırlamıyorum oğlumuydu ama... Ya, oğlu değildi ama bir adam ve genç olmuş. bir... Evet, evet oğlan. Genç bir ergen... E, Onun çocuk. ağzından dinliyorduk zaten. Evet, evet hikayeyi de o anlatıyordu. Şimdi orada işin içine vampirler tekrar girdi ama... Mathe Sonu Benefsanesindeki vampirler gibi vampirler değildi bu birazcık daha öyle hani... Çözülmeyi bekleyen kocaman bir biyokimyasal problem olarak ya da bir virüs gibi ele alınmıyordu. Yani oradakiler bayağı vampire dönüşen yaratıklardan bahsediyorduk. Biraz daha zombi vari bir şekilde geliyordu. Sanki söyleyip duruyoruz bütün programlar arasında kesin e, alıyorsunuzdur bu fikri dinliyorsanız. Sanki 2000'lerden itibaren mevzuya ya da bu mevhuma yaklaşım. ...ya da bir gelecek resmi çizilecekse... ...ya da var olan dünyayla alakalı bir yorum getirilecekse... ...biraz daha gizemci bir hal aldı. İnsanlar... ...birinci dünya savaşından sonra belki terk ettikleri... ...Mahşer'in dört atlısını... 2000'lerin başında bekler oldular. Zombiyi de bu işin içine koydular. Vampiri de koydular. Salgın hastalıkları vampir istilası... ...ya da vampir salgını ya da zombi salgını gibi... ...bulup çıkarttılar. Ki araya girmek istiyorum... ...şunu belirtmeden geçemeyeceğim... Post apokaliptik kıyamet sonrası vesaire hayaller kurmamızda bunun etkisi olması bu dört atlı mahşerin dört atlısı meselesi kadar doğal bir şey olamaz. Bugün yaşanırken ateist hareketin yükselişinde onun yükselmesini sağlayan bilimsel figürleri gerçek bugünkü düzenimizde mahşerin dört atlısı adı altında sundukları bir hayat yaşıyoruz. Evet evet yani orada... Bilmiyorum yani buna nasıl bir isim vermek lazım eleştirmek mi anlamaya çalışmak mı tam e, bu ortada olan bir şey bunu tanımlamak bizi birazcık aşar kendi kişisel görüşlerimiz olabilir ama yozlaşma demeyelim başkalaşım geçirdi yani bu özellikle insanların hayal gücünde bir değişiklik hissediliyor. Sadece bir e, kültürel ile ya da devamlı aynı tip ürünler piyasaya sunulmasıyla olacak işler değil bu. Yaklaşım da birazcık değişti galiba. Yazan çizen tayfasında e, ya da yönetmenlerde, sinema endüstrisinde de böyle bir bakış var. Ama mesela şimdi bambaşka bir e, tat lezzet bir e, anlatı da oluştu aslına bakarsanız. Bugün Walking Dead dizisi 5. sezonda yanılmıyorsam e, ortadaki zombi probleminin ki Walking Dead'in problemi kesinlikle zombiler değil, hep insanlardır. Neden kaynaklandığıyla alakalı en ufak bir yorum getirilmedi soru. Bir salgın hastalık mı yoksa böyle ilahi adalet mi? Yani filmi tutup nereye kategorize edeceğimizi bilmiyoruz. Post mi? Post gotik apokaliptik mi? Aynı zamanda eğer e, yanlış bilmiyorsam nereye kadar öyle durumda dünya onu da söyleniyor. Evet ama yok iletişim kanallarıyla ile bir şekilde yukarıdan... Uçaklardan bir şey olsa atarlardı. He her şey kesildiğini düşün yani her şey kesilmiş ama belki belli noktalarda yok böyle bir şey. Belli bir kısmı etkilendi. Belki de keşfedilmeyi bekliyor bu adamlar taşla da gezinirken. Tabii Öyle bir şey olabilir. 28 gün sonraki gibi yukarıdan geçen bir uçak sayesinde aslında dünyanın geri kalanında hala medeniyetin sürdüğünü anlamak gibi bir açıklama burada verilmedi. Evet. Ya bir de şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Biz tabii korku anlattığımız için... Konularımız korku olduğu için ağırlıklı olarak ister istemez e, bu zombilere, vampirlere kayıyoruz. Ya da yamyamlığı falan bahsediyoruz ama. Şimdi e, soyunun tükenmesi, uzaylı istilası gibi olaylar da var. İşte posta içerisinde sorusunu sorarken. Şimdi biz bunu istila edebiyatı içinde bahsettik yer yer. Fakat sonuç itibariyle düzen birlik medeniyet kalmamış senin üyesi olduğun bu tarz kurumlar ya da işte kültür ortadan kalkmış. Sen hasbel kadar hayattasın. Ancak şey yok. Nedir adı? Yeni bir şey kurmak ya da var olan medeniyeti ilerletmek gibi bir şanslı çaban yok. İnsanlar mülteci gibiler, kazazede gibiler. Geziniyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çocukları varsa çocuklarına bir gelecek yaratabilecekler mi belli değil. Yani hayatta kalma çabası hala devam ediyor. Yani evet. kıyamet sonrası mıdır o? Yoksa hala devam eden bir kıyamet midir? İşte benim demin anlatmak istediğim de oydu zaten. Evet. Bir işte kıyameti tanımlarken anlatıların %90'ında da parçalarını da görüyoruz. Yani Judge Strait çizgi romanını ve daha sonra iki defa filme çekildi. Aklınıza getirin. Bir çorak topraklar, bir Westland olgusu var. Aynı Bandera Sınori'da Tomaton'da olduğu gibi. Oradadı mesela, mutantlardan bahsediliyor çorak topraklarda yaşayan, yani insan elinin henüz medeniyetin elini değmediği topraklardaki yaşamlardan bahsediliyor mesela. Oradaki yaşantıları tutup şey diye değerlendirebilirsiniz. Nedir adı? Postapokaliptik olarak ele alabilirsiniz. Ya da Prayer diye bir tane başka bir postapokaliptik vampirli bir şey vardı, film vardı. Orada bir düzen var şehirde yaşayan insanlar var. Medeniyet bir şekilde hayatta kalmış ve yeni bir medeniyete erilmiş. Ama çorak topraklarda hala post-apokaliptik bir hayat yaşanıyor. Vampirler vesaireler var. Demin söylediğine bir örnek vereceğim. Demiştin ya uzaylılar geldi artık. Yeni bir düzen kurma şansınız yok. Aslında mülteci gibisiniz. Mesela <gülüyor> Falling Skies adlı e, televizyon serisinde bunu çok güzel veriyor. Yani insanın e, dünya üzerinde mülteci gibi olması, hatta köle gibi olması, hatta onları köle eden ırkın da sonradan anlaşıldığı üzere bir köle ırk olduğu hı hı. asıl babalar sonra geliyor çünkü Daha yani Türk aslında o da bir kıyamet sonrası ama kıyamet hala devam ediyor yani bir yeni düzen kurulma şansı yok hala bir yaşam savaşı veriliyor bir yandan yaşamak için savaşıyorsun bir yanda onların hani varlığını da yok etmeye çalışıyorsun bizim evet. dönüp durup geldiğimiz şey bu. Bu düzen meselesi çok önemli. Yani biz büyük devletlerin var olmasının tırnak içinde düzen olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları söylerken oysa misalen verdiğimiz bütün örneklerde bir noktada biz düzenin kurulduğunu görebiliyoruz. Yani Tina Turner'ın kurduğu düzen düzen değil miydi? O da bir düzendi. Sonuçta beylik düzeninin yeniden oluşması da bir düzendir. Biz onu ama post-apokaliptik olarak tanımlıyoruz. Çünkü öyle. Bunun Bu şöyle bir örnek verebiliriz. Aslında resistance yani direniş de bir düzen. Yani mesela Falling Skies'de bir direniş var. Bu direnişin kendisi de bir düzen. İnsanlar tarafından böyle bir düzen kurulmuş o an için. Evet. Ama ben düzen ya da medeniyet derken oradaki kişilerin bu mülteci konumunda olup da İçine doğmadıkları bir dünyada ya da ne bileyim çivis çıkmış bir dünyada gezinen postapokaliptik bir dünyada yaşayan kahramanların kuracağı düzenin hiç çoktan ahlaki değerler açısından bir öncekiyle uyuşmasından bahsedeceğim. Mesela Tina Turner örneğinde olduğu gibi insanların bu kadar yüksek istismar edildiği toplumlar gibi bir şey yoktu Mad Max'in sıfır yani eksi bir zamanlarında. Tabii yani şimdi oluşmamış, bitmemiş bir düzenden bahsediyoruz. Çok ama olmuş. yani o örnekler şimdi Tina Turner, Mad Max'i konuştuk. ilk aklıma geldi. Fallout oyununa gidelim. Fallout'un içinde Fallout 3'ü e, geçelim. Fallout 3'te kurulmuş küçük kaleler, e, minik kasabalar var. Bu kasabalarda şerif var. E, yani bir düzen kurulmuş. Dışarıdakini içeri almıyor ama orada kendi içinde bir varoluş var. Ve yani e, çevre izin verse o bizim... Bugün kurmuş olduğumuz o büyük devlet düzenine geri dönecek büyük o, ihtimalle. Yani i̇zin versi diyoruz. Bir de şey var mesela yani işin içinde yamyamlık var mı dünya üzerinde? Ve yani yaygın bir yamyamlıktan bahsediyorum. İnsanlar kaynak yiyecek bulamadıkları için birbirlerini yiyorlarsa, birbirlerini köle olarak alıp satıyorlarsa vesairesi. O zaman düzen medeniyet diye eşleştiremiyorsun. Yani... Kurtarılmış bölgelere inanırım. İşte çok güzel ama kurtarılmış bölgelerden gelen bir medeniyet olduğumuz için iş çok komitleşiyor aslında. Yani ben de tam onu tartışmaya çalışıyorum. Çünkü büyük devletlerin olmadığı dönem o zaman zaten yamyamlık da daha çoktu. Yani o zaman bu durumda biz 1400-1500 yılından önce postapokaliptik bir dünyada mı yaşıyorduk? Çünkü küçük beylikler vardı, yamyamlık da vardı, birbirini lüzumsuzca öldürme de vardı, polis de yoktu... Bunların hiçbiri yoktu. O zaman şundan bahsetmiyoruz aslında. Yani büyük dünya düzeninden bahsetmiyoruz. Küçük de olsa, bölgesel de olsa bir düzenden bahsediyoruz. Mesela buna örnek Revolution adlı te televizyon serisi var gene. Elektriğin kesildiği, hiçbir şekilde elektriğin olmadığı bir düzenden bahsediyor. Bir dünya düzeninden bahsediyor. Ve burada görüyoruz mesela ufak ufak kimi böl bölgeler var. Bölgeler biri askeri e Yönetim. yönetimle yönetiliyor. E diğeri daha demokratik, parlamenter şekilde yönetiliyor. Kimi imparatorluğa daha yakın şekilde yönetiliyor. Yani evet düzenler kurulmuş ama büyük bir dünya düzeni değil. Birbirinden alışveriş eden bir düzen bile değil. Yani. Çok doğru söyledin. Bir, yani bugün hani küreselleşme deyince sadece birbiriyle haberleşmek gibi düşünülüyor. İnternetten Çin'e mesaj atıp alışveriş yapmak gibi ama işin özü gerçekten temasta olmak ve alışveriş yapmak. Yani oradaki internet size Küreselleşmeyi sağlıyor ancak küreselleşme tam manasıyla birbirinden bir şeyler alıp vermek demek. Birbiriyle birbirine dikkat etmek demek. Yani birbiriyle savaşmamak ya da savaşta bile birbirinden haberi olmak demek. Bir Kültür şey. alışverişi de dahil buna dediğin gibi. Tabii ki. Tabii ki. Gibi. Kültür mal alışverişi de olur, başka şey de olur. Şunu söyleyeceğim. yıkılmasını yıkıldıktan sonraki zamanları bir postapokaliptik olarak, bir kıyamet sonrası gibi... ...ele almak gibi oluyor. Ama Revolution'da mesela bütün enerjinin, elektriğin gitmesi hakim yani küresel ölçekte bir hatadan bahsediyoruz... ...bir felaketten bahsediyoruz ama ciddi ciddi kıyamet. Bana sorarsanız biraz gülünç gelecek ama yaşanmış ilk kıyameti ben konuşmanın başında Adem ve Havva'dan işaret etmiştim. Gerçekten de Adem ve Havva'nın hayatta kalması gene bak mülteci lafına geleceğiz... ...tam anlamıyla postapokaliptik oluyor. Ama yani sıfır zamanı olduğu için... ...başlangıç anı, ilk günü olduğu için... ...belki o şekilde yaklaşılmıyordur ama... ...Adem ve Havva'nın bir şekilde... ...gelmiş oldukları yerin... ...ahlaki değerlerini ya da işte ne bileyim... ...oraya ait kuralları taklit etmeye çalışmak... ...gibi şeyleri var. Mesela... ...orada çıplak geziniyorlarmış ama çıplaktığın ...farkında değillermiş. Dünya'ya inince... ...utanma bilmem ne gibi şeyler gelmiş. Bir öncekinin getirisi şeyler. Vardı. Bu dediğim, şu çok e, hoş... ...çok ilginç bir şey düşündürüyor... Bu şeyi de getiriyor aslında bilim kurguyunun alt metni olarak alt konularından biri olarak inceleniyor post e, apokaliptik dönemler ama ben şimdi bu anlattığında eğer Mars'a bir yolculuk yapılırsa ve o yolculuğun sonunda dünya bir sebeple şey. bir sebeple iki kişi sadece Mars'a bir kadın ve bir erkek ulaşırsa e, dünya yok olmasa dahi şimdi cennet o hikayede cennet yok olmadı. Oradan onlar atıldılar. Hı hı. Bu iki kişi de gidip Mars'a yerleştiğinde bu sefer biz Mars'a yerleşmiş yeni oluşmaya çalışan bir dünyayı da bir anda post apokaliptik gibi görebiliriz bu mantıkta Çünkü başka bir düzenin dışına çıkıyorlar. Kovuluyorlar sürgün ediliyorlar işte onu ele alabilirsin. Fakat ilk başta Galib'in söylediği bir şey vardı. Şimdi felaket sonrasıyla kıyamet sonrasını ayırmıştı. Şimdi buna bakacak olursak yani Mars'a düşmesi iki kişinin ve orada yaşamak zorunda kalması aslında bir felaket. Onun tarifine göre diyorum. Felaket sonrası olmuş Kişisel oluyor. Kişisel trajedi gibi duruyor değil mi? Hayır. Ya, Sadece he, iki kişiye o, etkiliyor. He, he. Hayır, i̇lginç. E, felaket olmuyor. Yani olma... yok olmuyor. Ama bir saniye insan ırkını çok etkiliyor. Çünkü o iki kişi toplamda insan ırkı. Yani düşünürse... Hayır işte. <gülüyor> felaket olmak zorunda değil. Biz normal yolladık diyelim adamları. Yok olan falan yok bildiğin. Yolladık adamları. adamlar Ama yani 12 kişi... Çıktı yola iki kişi kaldı ve o iki kişi indi o dünyaya. Aynı cennetten e, atılan yani buradaki kovulma işlemi illa yani, Hı, kızdım sana yanlış yaptın diye kovulmak diye attık zaten bir daha dönemeyecekler. Ta. Yani öyle bir seçenekleri yok gittiler oraya kondular. Aslında çok benzer başka bir gezegene giden iki kişiyi de bir anda do öyle bir dünyada suç. yerleştirebiliyoruz. Peki onu şeye yerleştir yani şimdi ben kelime anlamıyla düşünüyorum hani kıyamet kıyamet sonrası. Şimdi tabii ki pek çok kişi de söyleyecektir. Yani kıyamet kıyamet sonrası diyorsunuz. Bunu nasıl kıyamet? Nasıl sokuyorsunuz diye. Hani o zaman bunu şeye sokabilir miyiz? Hani futuristik dediğimiz evet. geleceğe ait Hı -hı. dediğin gibi bilim kurgu veya yeni dönem new age diyeceğim ama. Evet, evet. Yeni yani ça şey, Yeni de, yeni, çağ, yani. yeni çağ olarak da alt dallara yani bir sürü dala ayrılır o zaman. Z zaten yanlış anlaşılmasın kategorizasyon yapmıyoruz. Hı. Ciddi burada canlı bir tartışma olarak bu sürüyor. Hı. Yani bun bunları bize düşündürüyor ama hiçbir zaman sınırlar birbirinin içine girdiği için bu böyledir bu da böyle değildir diye bir nokta koymak istemiyoruz. O yüzden bunu tartışıyoruz. Ya bir de şey de var biz post apokalipti anlatırken başlangıç ve başlangıçtan hemen sonraki bir insan ömrünü kapsayacak kadar ki bir zamandan bahsettik. Aslında ortada şöyle de bir gerçek var ki kaos sistemi sistem kaosa yakısar istediğiniz kadar ortalık karışık olsun Aynı etmek bunu çok güzel verdiler metmeküte istediğiniz kadar kaos olsun illaki bir yerlerde insanlar gruplaşıp bir sistem kurmaya çabalıyorlar çabalama çaba da göstermiyorlar belki ama aradan birkaç kişi çıkıp bunları bir sistem haline de getirebiliyor Belki de farkında olmadan ya da tamamen rastsal bir şekilde de rastlantısal bir şekilde de bir sistem oluşacak ama işte ben postapokaliptin çizgisini ilk oradan şey yapıyorum. Yani hemen yakınında olması lazım. Kıyametten çok sonra değil de kıyamet sonrası gibi düşünüyorum. Birincisi. İkincisi yaklaşımı da bir daha bir ele almak gerekiyor. Şimdi biz burada 7000 senelik mefhumlardan, kavramlardan konuşuyoruz. Hala Adem Hava diyoruz. Hala gökten taş yağacak diyoruz. Hala kaynaklar bitecek, bitmeyecek bilmiyorum. Bir tek nükleer ve biyo kimyasal silahlar yüzünden soy yani böyle soyumuzu tüketmemiz belki 150 senelik mevzu. Yapay, Yapay zeka, zeka o da biraz belki düşünmüştü de insan dışı yaratık. Dünya dışı değil. insan dışı yaratık kavramı belki vardı bir kısım. Vampir işte. Ama yani sonuç itibariyle yeniliği de ihtiyacı var bu kavramın. Bir de çok şey de yapmamak gerekiyor. Yani post-apokaliptik, işin içinde gotik de olabilir, bilim kurgu da olabilir. Çok da lezzetli olur belki. Yani bunun bu kadar belki de ırkçılığını yapmak, yapmamak gerekiyor. Biz tanımlamak için bu evet. da Program başından beri bir sürü şey öne sürdük ama... ...bunların hepsinin bir arada olduğu çok güzel yapımlar da çıkabilir. Çok da keyif verir. Yeni bir şey okumuş olursun. Tabii ve şey mesela bugün gelişen yeni şeylerden benim ilgimi çeken örnek... ...bir iki tane film var fakat maalesef ona çalışmadım. Filmlerin adını hatırlamıyorum. Bahsetmek istediğim ama kavram şu. Bir grup arkadaş masa başında birlikte yemeğe otururlar. Parti ev partisidir. Evde beraber yemek yiyeceklerdir. Birbirlerini uzun süredir tanıyanlar... İşte birinin yeni tanışacakları kız arkadaşı vesaire. Yani tanıyan insanlar da var, tanımayan insanlar da var. Ama 8-10 kişilik kişi bir grup bir evin içine toplaşır. Ve sonra birden dışarıda anlamadıkları bir felaket olur. Elektrikler kesilir, haber, önce haberlerde bir sorun olduğu söylenir. Sonra elektrikler kesilir. Ve terörist saldırımı oldu, biyolojik saldırım var. Ne olduğunu bilmemektedirler. Ama bir şey olduğunu bilmektedirler. Ve bu kaygıyla o masanın başında... Kavramsız olarak olayların hepsi evin içinde geçer. Bu, buna benzer 2012'den tahmin ediyorum itibaren 3-4 tane film çekildi. Evet. Ve bunların hepsi insanların kıyamet ve kıyamet sonrasında ne yapacaklarına dair, oraya gidip o kıyameti görüp görmek istememelerine dair filozofik tartışmalarla geçen filmler. Bunları bir şekilde bu kıyamet ve kıyamet sonrası kategorilerine de sokmak istiyorum. Evet çok haklısın da. Ee, ismini söyleyemedim bir... bulacağım. Güzel yeni bakış açıları getiriyor yani ne bileyim dediğim gibi birden fazla şey de olabilir türde birbirinin içine geçen fantastik kurgu gibi görünen ama aynı zamanda da böyle yakın zaman bilim kurgusu gibi duran işte neydi? Mezrunner, labirent, labirent koşucusu biraz daha genç yetişkin seviyesinde bir kitap serisi aslında bu bir filmini çekmişler ikinci üçüncü geliyor Divergent diye başka bir tane serisi var Fil, serinin üçüncü filmini çekmişler ben bu 6 ay önce falan ilkini görmüştüm. Kitaplardan da öyle haberimiz oldu. Aslına bakarsanız değişik değişik türler birbiriyle böyle temas edip alışverişler de yapıyorlar, hoş şeylere de dönüşüyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ben kesinlikle. Biz o şekilde yaklaşmıyoruz. Bu bu olmak zorunda, bu böyle olacak hissin. Bunlar yöntemler değil yani. Yok biz ben işte açık ucu açık bir tartışma olsun diye bunları anlatıyoruz örneklerde veriyoruz. Arada dinleyicilerimiz sağ olsun yardımcı da oluyorlar. Ee, kaçırdığımız örnekleri pek çok programda bize hatırlatıyorlar. Onu hatırlatmaya lütfen devam edin. Biz bu programda özellikle örnek saymaya çalışmadık. Daha çok işi kavramsal olarak tartışmaya çalıştık. Ama yeni örneklere açığız. Birçok şeyi biz de sizlerle beraber öğreniyoruz. Ne dersem bu tür debi yapıtlar hani felaketin kendisini de inceliyor ama en önemlisi felaketin insan üzerindeki etkisini inceliyor yani sadece psikolojik olarak değil davranışsal olarak da olağanüstü durumlarda verecekleri kararlardan tutun davranış değişikliklerine kadar düzen içindeki uyumlarına veya uyumsuzluklarına kadar pek çok yönde insanın aslında hayatta kalmak için e, neye kadir olduğunu sorguluyor bana göre. Mesela The Mist filmi, Sis, onun içerisinde gerçekten kısa bir süre içerisinde bir felaketle karşılaşan, daha doğrusu yani artık uzaylılar geliyordu baya baya, bu küresel felaket ve tam bir kıyamet de olabilir. İnsanların içine düştüğü ruh hali, kendilerini bir daha tanımlamaları, hayatta kalmak için birbirlerini kurban etmesi değil de ne bileyim ortadan kaldırması gibi şeyler de hep görüyorduk. Yanı sıra da ne çıkıyor biliyor musunuz? Yani toplumun içerisinde kendini çok güzel gizlemiş sosyopatların, delilerin ortaya çıkma şeydi. Birazcık kıyamet aslında. İnsanlar o felaketten önce ne olduklarıyla değil, felaketten sonra tamamen kendilerini sıfırlanmış hissediyorlar. Ben hayatta kaldım, bu bir şanstır diye yola çıkıp tamamen kendilerine yeni bir kimlik yaratıyorlar. The kıyametle başlayıp, mahşerdeki kıyametle başlayıp uzun uzun. Kıyamet sonrasını, Kıyamet sonrasında bir medeniyetin artık küçük bir medeniyetin oluşmasını anlatırken insanların kimliklerinin, karakterlerinin yeniden tanımlanması direkt olarak geçiyordu. Bir de öbür taraftan Randall Flack. Şey gibi bu bir anlamda insanın eski hatalarını tamamen silip yeni bir başlangıç yapma arzusu. Gibi. Evet ama çok yanlış bir arzu. Ben tavsiye etmiyorum böyle bir tedavi. Ama bu dedikleriniz gerçekten şeyi çıkardı. İnsanların bu kıyamete duydukları merahın arkasında aslında geçmiş hatalarını, günahlarını geride bırakıp yepyeni bir sayfa açma umudunun da olduğunu düşündürüyor açıkçası. Belki de bütün bu edebiyatın, bütün bu sanatın ortaya çıkışının arkasında insanların bu yeni sayfa açma istekleri de olabilir. Doğru aslında. Tam cümleyi söyleyelim. Kıyamet ve kıyametten sonraki dünya tamamen topyekün bir kaos mudur? Karmaşa mıdır? Yoksa yeni bir düzen midir? Yani buna biraz uyanık bir pazarlamacı gibi de bakmak lazım. Adamın bir tanesini Afrika'da bir ülkeye gönderiyorlar ve kimse ayakkabı giymiyor. Adam da ayakkabı satıcısı. Gittiği yerde iki tane cevabı var. Negatif olan da şey söylüyor. Biz burada ayakkabı satamayız çünkü kimse giymiyor diyor. Öbür türlüsünde de Pozitif yaklaşımda da adam direkt diyor ki buraya diyor bir sürü ayakkabı gönderin kimse ayakkabıyı keşfetmemiş. Yani kaosun o karmaşanın içerisindeki o çorağın içerisinde yeni bir düzen mi görüyorsun yoksa bir karmaşa mı görüyorsun? O birazcık insanda bitiyor galiba. Kahramanda bitiyor. İnsanın umudu hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman hayatta kalmak için bir umudu var. Kendi soyunu sürdürmek için bir umudu var. Yani hepsine bakın birkaç tane karamsar örneğin haricinde muhakkak e, felaket sonrası insanoğlu hayatta kalıyor ve mücadele ediyor. Ben doğrusu geçen kıyametten bahsettiğimiz programda da kısaca değinmeye çalışmıştım. Kıyamet sonrasının her ne koşulda olursa olsun dini kaygılar ve korkularla insanların cezalandırılacağı ve bitmeyen bir cezaya dönüşeceği ya da bitmeyen bir mutluluğa dönüşeceği algısından insanların sadece Yeni birer sayfa açıp hatalarını tekrarlamak ya da tekrarlamamayı seçerek yepyeni bir dünyaya doğmayı tercih edecekleri bambaşka bir anlatıya evrilmiş olmasını kıyamet sonrasını keyifle izliyorum. Devamında da böyle olacağını umut ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.